Buken Volkan sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 8.00 saatte. 8.00 saatte. 8.00 saatte. 8.00 saatte. 8.00 saatte. Bakın bakın sunduğu mor Sabahlar devam ediyor. Can, can. Çok güzelmiş bu ya. Evet Ce, abi. Can, can. <gülüyor> abi diyorum ki can, can. Buna, buna, buna ne deniyordu? Ne? Ağzımızla yaptığımda aynısı dışında yaptığımız müziğe ne deniyordu? Top mi? Top yeah boy step buna denmiyor tam da fayda. Yani, yani tamam anladım yani, yani bir şey Sonuçta o da ağızla yapılıyor. Ağzımızla yapılan bir sürü müzik Ama yani e, yabancı pop da diyebilirsin. Bu bizim yaptığımıza hafif batı müziği diyebilirsin. Evet. Türk sanat müziği bile diyebilirsin yani. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Tabii. Çünkü... E... Sonuçta bir şey değil bizim yaptığımız. Hayır canım. <gülüyor> yani bir şey değil. Biz istediğimiz şeyi diyebiliriz. Haya yani. gücünüzle sınırlı diyecektim ben de. <gülüyor> Günaydın sevgi dinleyiciler. Böyle önden birazcık şarkılar. Evet içimizi kıydı. Ama size çok güzel 3-5 şarkı dinleteceğiz. Açık söylemek gerekirse. Bunu yapacağız. Bugün bunu size yapacağız. Güzel yağmurlu bir Ankara sabahından sesleniyoruz sizlere. Can çiki can ben, çiki, can çiki, can şark, çiki, can çiki, can Şarkı, şarkı sırasında e, mutfakta hep böyle şey yapacağım. Rahatsız olmazsan değil mi Fahir? Valla ben çok rahatsız olmam da çünkü. dinleyicilerimiz bir şekilde rahatsız olur. İşte olun. mutfakta diyorum zaten o yüzden. Mutfakta yapıyoruz. Ne yapıyorsak zaten olaydan mutfak. Can. Bir şey söyleyeceğim. Eğer Efendim, mutfakta barış. dinleme cihazı tipi bir şey olsaydı sevgili Hı -hı. dinleyiciler. Yani eminim sizin de çok... E, özel gördüğünüz alanlar vardır evinizde, iş yerinizde ya da başka yerlerde nerede işte bilmiyorum. Bence bizim mutfakta dinleme cihazı olsa bu bir ahlaksızlıktır. Bu bir o kadar küçüktür. O kadar küçük bir tanımlamayla da de... Bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Yok ya o da değil ya onu de tanımlayan yani biz demezdik. Derler. Dinleyenler delerdi, derdi derler. Dinle... Yok biz de derdik ya. Yani vallahi bilmiyorum. Oradaki kayıtlarında bir şekilde ben e, kitaplaştırılması tarafı. Yalnız şunu yapıyoruz biz. Benim tüm mutfaklarım diye. Ya da zengin mutfağı. Ya, öyle bir film vardı değil mi? Şener Şen'in zengin mutfağı diye. Hatta zengin Şener. mutfağı mı? Zengin mutfağı. Diye. Öyle Aa, mi? Şener Şen'in aşçı olduğu. Olay alayı Al Al Al Al Al Al Al Al mutfakta geçiyor. Hiç hatırlayamadım ya. Aa, bak şu anda şey oldum bir rahatça oldum. Şener Şen'in zengin mutfağı. Sevgili dinleyiciler beni şey düşürmeyin ya Vardır vardı canım vardır hatırlıyorsan sandım şüphesiz ki ya şey işte hep mutfakta geçiyor alt katta olaylar 80 darbesi sırasında falan mı öyle bir şeyler ha! Ha! Hatırlayamadım, hayır. Yani, onu hatırlayamadım onu bilemedim hatırlayamadım ya anım sayamadı günaydın. Günaydın Fahir Bey nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum bu bululu sesler. Günaydın efendim. Size de günaydın. Toktay Bey ben diye biliyorsunuz. Kenan abimi. Oo oh, ben... Kenan oh, Bey günaydın. <gülüyor> nasılsınız? Teşekkür ederim. Vallahi hiç sesinizi tanımadan tavırlı bir günaydın dedim dikkat ettiyseniz. Çok çok şeyleri buldum. Çünkü bizim bizim Anlamlı aramızda kıskançlık buldum. vardır Kenan Bey. Var biliyorum. biliyorum. Yani o, onu, bi, onu, onu biliyorsunuz yani birine günaydın dendiği zaman bile kıskanır. Buyurun efendim buyurun sizi ne kadar güzel sabah sabah keyfimiz yerine geldi sizin sesinizi duyduk stüdyomuzda. Alo. Al işte ya. Yani. Al işte. Birinci dakika hemen dakikasında ettiğim yani. Lafa laf yani ettiğim Oktaz, laf. Seninki de, hem laf kaldı. seninki de laf mı? Seninki yani... de laf mı? Bir lafa bakarım laf mı diye. Yani nasıl bir laf o ya? Hiç konuşturmadık ya. Yani sen adam gibi adamsın o ayrı da laf, laf bu. Bir laf daha sana. bir daha araması için şimdi. Bir daha araması lazım. Belki şarjı bitti belki Kenan kontörü bitti. Kenan Bey kontrollü telefon kullanacak kadar e şeydir. Zengin değilim diye Zengin bir lafı vardır. Zengin değilim diye Kenan bir lafı Bey. var evet. Günaydın. G günaydın. Ha yüzümet telefon da kapadınız bunu da gördük. <gülüyor> Vallahi bize öyle bir şey yapmadık Vay Sen yemin kapattın. Yemin ediyorum kapatmadım ya. Vallahi billahi ha. kapatmadım. Böyle bir şey yapar mıyım ya? Ellerim kırılır, ha, taş olur. Ahir yapmaz çünkü onu doğrulamak için aradım ben. Ha, çok ha, teşekkür ediyorum. Zengin Mutfağı... Başka Şener bir işte, Şen Zengin Mutfağı değil mi? Zen Zengin Mutfağı şeyde vardı, filmi vardı. Aynı zamanda az tiyatrosu oynamıştı. Ha, da doğru, tamam. Vardı. Tamam, doğru, doğru, Zengin cezlarım falan oynadı. Doğru, doğru. Hadi doğru. Ben söyleyince ben, hatırlamıyorsun Şener, da Kenan Bey. Hayır, tiyatro değilince şey Ben Şener Şen'i yine hatırlayayım. Pardon burada. abi, ben tiyatro diyemedim ya, ben... bugün. Oktay'ın daha e, şeyden rafine bir sanat dalından Estağfurullah. Hatırlayacağını düşündüm. Hiç alakası yok. Yani sinema. Oktay Rafine ben affedersiniz <gülüyor> kaya tuzu. O Rafine tuz ben kaya tuzu bildiğiniz böyle beton. <gülüyor> Dikkat et. Benden anca yok. turşu olur. Kıskançlık Oktay var. Oktay Bey'den en kaliteli yemekler. <gülüyor> Hatta <gülüyor> öğütme tuzu böyle. Fahir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en Siz kişilik değirmenlerde. Hiç kıskanma. <gülüyor> Bravo Kenan Bey teşekkür ederim. Hiç kıskanma <gülüyor> Kenan <gülüyor> Bey bizi e, bana şey yaptı biraz. Sana jest ee, yaptı ya. Rafine. Laf ya. laf çarptı. Yok sana laf çarpma değil. Yoksa sinema sinema diye şey kadar Rafine sanat var mı ya? Affedersin. <gülüyor> ...beni doğrularken bana laf çarpılması benim affedersiniz de gücüme mi gitti sosyal düzeltirken konuşanı? bana laf çarpılması faiz. seni düzeltirken evet. programımızın San, sen bundan edin. sonra alınganlar diye değiştiriyoruz ee, <gülüyor> alıngan sabahlar mı olsa bilmiyorum ne yapıyoruz ne, ne yapalım içerlek sabahlar diye bir şey var benim kafamda şey ya aramasaydım keşke çok. ya şey olur mu ya oldu. Yok, arayayım bir, bir şekilde şey ortaya ya. çıktı yani bunlar bir şey söyleyeceğim ee, çok keyifli sohbetiniz var neden bunu Neyse. stüdyoda da değerlendirmeyelim diye düşünüyoruz çünkü bizim bir arkadaş vardı aa şöyle Abdülk <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abdülkadir Selvi'ye haber verdik. O gelemeyecek bugün. Ee, Yok, çok üçü, üzüldüm. kişi olarak e, başka yani. birilerine daha haber verdik. Onlar da gelemedi. Benim evet. başka ha. birine sözüm var bugün Kusura bakmayın. Hadi ya, hayır, neyse. ya. ya, burada ya da Başka edelim. zaman inşallah İnşallah kısmet Yine... bu işler hep ne meselesi Nasip kısmet meselesi <gülüyor> Yine refüze edildik evet. Çok teşekkür ederiz Ağzımı gösteriyorum ve şöyle diyorum Burada <gülüyor> ne yazıyorsa o olur Teşekkürler, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o olur. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Kenan Bey görüşmek evet. üzere Günümüz Görüşmü güzel başlıyor iyi, Sizin iyi. de iyi. nefis geçsin gününüz Hoşçakalın Kenan Bey. Adamda ses var ya Ses ses ama sadece Evdeki ses değil stüdyoda da ses var Bir ses dip sesi duyuyor musun? Mm. Bir sisteme. Aa, doyurucu, çıkıcı, on çıkıcı, on çıkıcı. Jan, jan, Aa, sevgili <gülüyor> bir arkadaş geldi. Buyurun nereye? Neye bakıyorsunuz? Buyurun <gülüyor> <siz> kime bakmışsınız? <gülüyor> bu arkadaş her zaman ben, bu saatlerde gelir. Merhaba günaydın. Hoş geldiniz. Şu 10 dakika gecikmenin yarattığı yabancılık. <gülüyor> Radyoda dinledin <gülüyor> mi bizi? Hayır, dinlemedim. Çok güzel dubstep yaptık az önce ya. <gülüyor> Oo. Ya, neyse kayıtlardan dinlersin. Ya da dubstep <gülüyor> yaptığımıza inanıyoruz. Yapalım mı bak tekrar? <gülüyor> yapalım mı? Yapalım ya ya. mutfakta Yapalım ama bir şartla yaparım. Ya Fahir bir saniye bak. ben yapmam çünkü mutfakta yaparız. Ya bir şartla yaparım. bir kere mağruz bıraktık bir ben daha mağruz bırakmayalım. Reklam mı orada. gireceğiz? Yok şarkımız mı çalacak? Reklam mı? O zaman reklamı hazırla ya, abi. Dumpstep ile <gülüyor> reklama girelim Fahir. Tamam. Onu, hadi sen başla. Yalnız bir dakika bizim potları kapatmak için çok küçük bir süre ihtiyacım var. Arada. Hayır sen... Tamam hayır yani reklama geçeceğiz. Sen bir kere fonu al bir. Fonu, ha, yok, Onu tamam. nereye alayım aynı anda? Ay bozuyor çünkü abi. Abi tamam can çiki can, can çiki. Can can can can can çiki. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo tübrası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. Kahveye geldi gargara geldi şu güzel şarkılı dinleyemedik faal. Bir kez daha çalsak acaba radyoculuk adına çok büyük yanlış olur mu? Niye canım niye ya yanlış olsun? Yanlış olmaz akis hoş olur güzel olur. Valla şu müzik dünyasında tipini sevmediğim bir sanatçı bu Pharrell Williams çıktı. Aynen Ama abi. şarkıları yüzünden galiba ısınacağız bu adamı. Yani. Ondan korkuyorum. Biri. Sempatik gelmeye başlayacak. Yani biri. o aslında çirkinliği şeyden, o şapkasından böyle bir çirkinliği değil ya. Çirkinliği dedim içici ya. ya bana Bana çok batıyor. Ne i̇şte kadar batıyor Kilometrelerce millerce hatta. Batıyor. Ondan rica ben. şekilde konuşuyorum. Millerce öteden bana batıyor. ağrı daha kadar Ama batıyor. bir şey söyleyeyim mi? O da yaşını göstermeyenlerden. Kaç yaşında deseniz şöyle bakarsınız. Bu adam en fazla dersin ki 30. Ben sonra söyleyeyim Kırkın'ın üzerinde. İnanabiliyor musunuz? Bundan da etkilenmiyorum ki ben Fahir. <gülüyor> Demek bunu ki sen söylüyorsun adama bayağı ama... bir gıcık oluyorsun. Ok. Ha hayır. öyle. Ee, ha mı? Evet. Zaten ben pek çok insanı da yaşından genç gösterdiği için <gülüyor> severim. <gülüyor> Karakterinden ziyade. <gülüyor> o zaman Ege'yi tavladım. Ya vallahi öyle yani. Ciddi söylüyorum. Ben bir taraftan beni bile tavladı yani hatta adama bir havasını boş şapkayı değiştirirse bayağı yani arkadaş bile olabiliriz isterse. Ama benim İşte belli korkum, bu şarkılar yüzünden adam sempatik gelecek. O şapkayı da beğeneceğiz. Gene taktı bizimki. Ya çizimle. o vallahi evlat olsa taksıt dese çekilmez yani. Gelse böyle baba nasıl olmuş dese. Ben diye dersin yani. Bir bağırırsın yani. Git kafana güzel. Yani yalnız yani öbür gün senin şapkanı takınca sevimci gelecek. Evlet olsa sevilir de koca adam sevilmiyor. Ya evlet olsa sevilir de belli yaşa kadar sevilir. 5-6 yaşına kadar sevilir. Atlasın da kafa biraz büyük. Şekilli bir kafası var ama kafası da büyük. Bebek şapkaları falan şimdiden denemeye başladı. Hafif Be bol geliyor ama rahat. Bebek dediğin %50 kafa zaten. Zaten %50 kafa %50 su. Pardon %50 kafa %50 kaka. Öyle aslında yani biraz da Çok yani güzel acı, acı gerçekler de biraz böyle evet. Bebek dünyasını güzel özetledi, fahir. Baby World diye geçer. Elçiliklerden dinleyenler varsa onlara da bir kez daha selam olsun. Pizza gelmişti ya Oscar töreninde. Evet. Hı -hı. Kim şey söylemişti ya. E, Alan, Alan de Alan söylemişti pizzayı. E, bahşiş bırakmış. Bahşiş. Daha doğrusu bahşiş vermiş. Topladı, topladı. topladı. Direkt, ha, bahşiş şey yapmış, onu direkt aktarmış. Direkt demiş arkadaşımıza veriyoruz onu Aynen. falan filan bin diye. Aynen bin dolar civarı bir para da vermişler valla. Ellerine kollarına sağlık. Bin dolar civarında bir para vermiş ama şimdi şey konuşuluyor. Hangi e, ne kadar aktör, verdi? hangi aktrist ne kadar bahşiş verdi? Vallahi ben... ben... Brad Pitt 20 dolar verdi. 20 onu... dolar sonra laf soktular bir 20 daha koydu galiba. Aa, yok, o yok. Angelina adına. Oscar töreninde değil ya. Ne? Herhangi bir lokantaya gittiği zaman mesela. Normal zaman da. Tabii, tabii tabii. Oscar töreninde o kadar kameranın önünde de babam da verir. Mesela en son Russell Crowe e, biliyorsunuz Türkiye'de. Türkiye'de. Evet, doğru. O çocuklara bir şey verdi. Bilmiyorum bir paralar, vallahi, para, en son para çekimi sırasında kemiriyordu. Yani Oylarınız... Kemiriyordu dediğim simit kemiriyordu. Oylarınızı bana verin diye çocuklara para verdiğini ben gördüm. 5'er 10 lira verdi. Ne Falan Muhtar gibi. adayı olmaya karar vermiş. Kimse anlıyor. Oscar var Amerika'da. Siz ne yapıyorsunuz burada? Eee biz artık siyasete atıyoruz diye. <gülüyor> Russell Crowe. <O gülüyor> siyasetin yoğun gündeminden Oscar'larda fırsat bulamıyor. Russell Crowe e, belki Oscar'da olsaydı o bin dolar iki bin dolar olur diyorlar. Çünkü. E, bin dolar mı vermiş sokakta çocuklara? Bin dolar değil ya. İyi bahşiş veriyormuş Russell Crowe. Kim hmm. ne kadar bahşiş verir listesi yayınlandı. Russell Crowe mesela 200 en son gittiği ne yerde. Ne kadar? yemeğe ne kadar veriliyor? 100 dolar. 240 sterlinlik bir hesap gelmiş 240 lira bizdeki şeyi Ege kaç para verirsin ben merak ediyorum Vallahi şimdi ee... Açık konuş bak dışarıdasın yedin 240 lira 250 lira verdin kredi kartıyla da vermiyorsun Paran da var 250 verdin 20 veririm 20 mi verirsin 20 onu verirsin 20 TL mi sterlin mi 20 veririm, 20 veririm. 20 250'ye 250 20 veririm Yani tek boşuma yani. 20 veririm de 240 hesap 240 bak 250'yi verdin ben büyük ihtimalle senin şu hareketim. Tamam öyle yani 10 lirayı da... Hayır yok zaten ben nakit kullanmam. kayıtlara geçsin diyelim. Yahu nakdim var diyorum adam. Gene vermem ben. <gülüyor> nakit lazım olur. Adam nakitçi ya yapacak bir şey. <gülüyor> puan toplamaya çalışıyorum çünkü bir, şey bir taraftan. 20 veririm ona. 190'a 10 veririm. 190'a 10 verirsin. 240'a 20 verirsin. 20 veririm. Oktay. Ben orada benim soracağım sorular var. Ne? İlk defa gittiğim bir yer mi... Ondan sonra... Memnun olsun ya. Zevk... Aynı soruyu soracağım. İkinci bir soruymuş gibi. Çok uzun zamandır gittiğim bir yer mi? Sürekli alışkın olduğum bir yer mi? Onlar çok önemli benim için. Tamam ilk kez gittin orada şekil yapmak istiyorsun. Hani yani. şey vardır ya bahşişte nasıl hizmet edildiği falan filan. Ben ondan daha çok şeye bakarım. Ne? Yani ben ne kadar konuşuyorum sipariş vermek için? Bir ona bakıyorum. Benim, ben, Sen o zaman bahşişin artı bu aralar. Tabii ben dükkan Sen çünkü eskiden sadece şey yapıyordun ya, ne derler, şu şu falan diyordun, şimdi şu olacak ama ona şey olmasın falan filan diye. Tabii, ne kadar konuşuyorum geliyor. dediğin Ta garsonla iletişimde. Tabii mi? garsonla iletişimde. Ve sipariş dışında ne kadar konuştun çok bir önemli. bir lira vereceğim, <gülüyor> ne konuştu be diyecekler ah, ya. Yani. 20 lira değil ya, 240 sterline 300 sterline çakarım ben. Yapar. Maksimumda. Maksimumda doğru, Ma maksimum maksimum doğru valla ben de o kadar. maksimumu mu Oraya kadar çıkarım. Ee, yani 300 mesela... bırakıp gider misin yoksa 240 artı 300 mü? Yok canım Şu 240. Yani artı altı. Ya. Ben abi, yani kimin paranın kimde oldu belli değil. Mi? Ben bahşişte evet. gör. Teşekkür ederim ama bunu bir ilk olarak aldım. Ben Oktay'la mesela o sofradan kalksam oradan bir 10 sticker'ına çok altın diye alırdım. Alır. Alır. Onda onda yapar. Yap yapar yani, yap yapar yani. Ben orada Mesela bunu. 300 lira evet bırakılabilir ama mesela sen parayı verdim kartla ödedin üstüne vereceksen onun üstüne 60 lira verilmez. Ya 50 vereceksin ya 100 vereceksin. Ama zaten var olan şeyden fazla vermek biraz görgüsüzlüğe giriyor. %50'sini geçtiği zaman. Hani çok memnun olsan da yediğin içtiğin hesaptan atıyorum 240 geldi ya %50 dedin ha 240 geldi 120'yi geçmemesi lazım. 120'yi geçerse o Niye biraz ya şey görgüsüzlüğe ya. giriyor. Yani tamam hani ne kadar ne oldu? Adamı adama bağlı. Adam görgülüyse hiçbir sorun yok. Adam görgüsüzse verdi 10 10 10 bana. Batır. Verdiği bahşişten bir kenara o zaten adamın yemekte adam. tanı derler ya o yemek dediği evdeki yemekte değil. Orada da tanı sen de dışarıdaki yemekte gerçekten verdiği bahşişten adamı tanırsın. Poundsa ben 240 pound çünkü. Pound, ne oldu Nedir kartı geçmiyor ya? <gülüyor> Nedir ne kartında şey yabancı şeylerde kullanmam. Orada mesela poundsa 200 pound evet. şey. Ondan sonra onluklarla, beşliklerle, kırk tamamlarım, birliklerle de poundda 242. 142 nokta 30 musun? falan 5. gibi bir ne? şey. Yemek gelmeden önce veya plakana girer girmez. Önceden verdi. Bahşiş diye bir para vermek. Ha yani esas en pisi o işte. O... Onu da görmedik değil gördük. Yani o Reza Zarab kafası tayla diye. Bir önceden şey mi? Geçiyor. Önceden, önceden verdi. Kimlerin başışi önceden veriliyordu ya? Ee... Garsonun sonra veriliyor. Garsonun sonra, Onu sonra veriliyor. Ee, kimin bahşişi önceden ee, veriliyor? Ben unuttum ya Reza Zarab'ın ana lafı <gülüyor> ne kadar güzel yetiştirildiyse <gülüyor> e, böyle bir. Şey önden var. önden bir iki, bir iki önden, şey önden, veriliyordu. İşte o o esas esas şey o görgüsüzlük dediği şey o. Şey evet, değil mi? Önden yoksa ben yani mesela... bahşiş, evet. evet. bazı yerlerde işe yaradığını ben ama gördüm. işe yaraması işe yaramaması değil konu. Ama... Adamın görgüsüzlüğü işte. Hı. Russell Crowe mesela 240 sterlinlik hesap ödemiş en son gittiği yerde. Evet. İki kişi gitmişler. Evet. İşte şara baştırdık demişler. Bir tane salata ortaya 2 tane de şey Ekmek üstü Et et yememiş. <gülüyor> <gülüyor> 1 ve çay demiş. <gülüyor> et yemişler. 240 <gülüyor> sterlin gelmiş. Kaç lira demişler? Ne kadar demişler? Lira derken 600 sterlin lira ödemişler. 600 stel. Bak işte hmm. hesap bilmiyor demek kadar, Ya hesap bilmiyor. 600 sterlin bahşiş yanlış anlaşılmış. 240 de hesap. Sek kredi kartından çekiyor musunuz demiş gözlerini <gülüyor> böyle şaşı yaparak. Allah Allah. Çekeriz abi falan demişler. Ondan sonra. O bana da mesela ters geliyor bana. İşte bana da ters kafam geliyor. kafam o yönde benim çalışmıyor. Kredi kartından çektireyim. Onu da başlaya atsınlar. Nereden orada. belli onun başlaya atılacağı? Başlaya Her oturun. yer bizim dükkan mı? Hop. Atmaz abi adam. Atmaz abi. Gitmez abi. Mesela David Beckham 100 dolarlık hesap için. 200 dolar. <gülüyor> bak tamam direkt 500 dolar. <gülüyor> <gülüyor> 30 bin dolar mı? <gülüyor> <gülüyor> 10 dolar verir o. 1000 dolar vermiş. E be, yani işte bak bu bir şey. E de mi? E yani ebe yani dediğim e... Ve bu yapılan şey hakikaten bir, değil, bir yaşlı görgüsüzlük. Bu tamam çok parası olur da. ya Hakikaten görgüsüzlük. O mesela, zaman çok ye. Bir şey söyleyeceğim. Madem çok paran var. Yani bin böyle... dolarlık bahşiş verecek kadar ye. Hepsini yemene de gerek yok. O zaman ye madem bin şey dolarlık şey bahşiş, şey ya. Ya. Benim Peki, için pek, boş mu? Etrafı ısmarlasın. O da israf. Sen şöyle söyleyeyim. Benim için burada yani eğer birisi baz alınacaksa, mesela şeyi görür müsün? Gene tekrar saygıyla, sevgiyle. Rahmi koçu böyle yüz dolar şey yüz liralık yemek yiyip 1000 lira verdiğini görmüşsün görmezsin. Ne gerekiyorsa onu verir. Bahsettiğimiz isimler sonradan, sonradan görme. E, e, sonradan zengin olma. Sonradan yani. zengin olma evet. evet. Sonradan zengin olma. Onun bir de Hollywood başka bir numaraları da yok ya o yüzden mesela. O şekil bu şekil bir şey. Ya şekil. ben bu bahşişin tamamen şey olduğunu düşünüyorum ya. Böyle yüksek bahşiş verebilir anlık olarak insanlar. Bu David Beckham mesela bir kere vermiştir de böyle. Onu, şey, onu da her yerde neşvesi vardır. Bir neşvesi vardır bir şeyi vardır o an adamın. Yani olabilir öyle bir sonradan görmek. Hafifçe Johnny Depp mesela. Johnny Depp'le. Bir restorana gitmiş 4000 dolarlık bahşiş bırakmış. Rekor onda şu anda. Arkasından koşturmuşlar. Johnny Bey Johnny Bey unuttunuz burada diye. Yok demiş ya o demiş o Tipine demiş. uyduramamış ya bu, bu kadar bırakmaz bu tiple falan diye mi yaptılar Gözünü ya? kırpmış Kadınlardan da e, rekor Drew burada Hesap, kadar, ya, bahşiş bir kadındır Hesap yani. kadar bahşiş bırakırım abi Tamam bak bunu demiş. her zaman şey, yani. Drivber umuru hatırlamayanlar için it'deki kız diye geçer. <gülüyor> <gülüyor> oradan oradan hatırlayın. Benim en çok bahşiş bıraktığım yerde bu e, nezih bir aile kebapçısı var ya Hı -hı. çünkü orada bölünmüş bahşiş bırakıyorum o belimi büküyor. Benim. Bölünmüş bahşiş ne demek Bölünmüş ya? bahşiş yani bahşiş. Ha, hani... Bir otoparkçı, otoparkçıya bir şey ya, Ve de orada çocuk oyun parkçıdaki sen evet ya diye... orada bana geçen gün anlattı ee, Orada bir bayağı şey oluyorum ben yani. Adam ne kadar bahşiş bıraktın diye sordum ben Fahir. Hmm. Ege'ye gittikleri zaman 3 kalem bahşiş saydı. Şeyleri de baştan sayıyor. Neyi? Arabasını bıraktığı şeyi. O, o da ba restoranın şeyi ama onu da o, bırakıyoruz. Yanlış Ege'dim demiyorum da yani doğru şey da değil. Yani, yani yuhu yuhu biraz daha genişletiyorum. Yuh kapsamını çüşe alıyorum seni. Ama senin. bölünmüş bahşiş çok Kredi şey. derecelendirme notunu hakikaten. Orada adam... bağırmıyorum. Restoran da büyük olduğundan bir yerde bağırsam. Buradan herkes lütfen payını alsın diye. Bir anda böyle bir şey ki herkes masalara çıkıp aynı mekanda şey, yani olacak. Adam bütçe şey. yapıyor yani. Evet. Bir restorana girerken bir de çıkarken çıktıktan sonra da dursun. Üç üç kalemi arka arkaya Sen et, ne kadar arka. verdin Ege? Yine bir rakamsal olarak oran orantı yapacağız çünkü önemli sorulardan birisi bu. Yemeğe yönelik. Mesela Ege 50 verdim. Ege yani işte e, yemeğe. O kadar birebir vermiyorum da yemeğe şey %10 %20 arası bir rakam. Senin en zorlası 20 arası dediğin her şey beş, dahil. Oyuncuya 5, oyuncakçıya 5. 5 5 verdi. 5 dediğin yüzde değil değil mi? 5 TL. Çok onlar bilmiyor ki ne kadar yediğimi. <gülüyor> Adı oradan da e Siz ne var. kadar yiyorsunuz ki? 100 liralık bir şeyiz. Vallahi bayağı yiyoruz. 100 lira yemiyor musunuz? Yani evet. Yüz i̇şte 100 liraya 5 5 oraya verdi. 10 de oraya verdi. 20 lira için mi bu kadar konu şu an? 100 lira 20 lira Ne yapacağız? Lira neye ulaşmaya çalışıyoruz? Fatura mı keseceğiz biz bu? Bana fatura keserseniz <gülüyor> ben kullanırım onu <bunu> abi. <gülüyor> ne, yapacağız? ne yapacağız? Benim <gülüyor> hayatımda hala canımı yakan bahşiş var. İki tane bahşiş yanım var. İsterseniz şey yapalım. Ne? Hemen. Anda. Canını yakan bahşiş ne demek? Cebinden mi aldılar? Cebimden almadılar. Ben verdim gene de bu. Tıpkı doğalgaz için su kartımı verip doğalgaz aldığımı zannederek su almışım gibi bir hadisem. Zamanında bir lokantadan, de bir lokantadan ile çıktık. Bir 10 yıl önce galiba. İki kalem param vardı. Birisi sağ cebimde birisi sol cebimde. Birisiyle gidip DVD alacaktım. Diğerini de parkçıya verecektim. Ne kadar güzel yöntem. DVDs, VCDs. Ancak parkçıya DVD parasını verip sonra de onun parası zaten cebimde hazırdı diye 3 kuruş parayı çıkardığımda Böyle şey oldum Ben o kadar çok paramı verdim? Kaç yaşındaydın bu sırada? 30'un. 30, 30, <gülüyor> daha 30 olmamıştım ya. Başına ne geliyorsa hak adam şey daha 30 olmamış zıptım, o zamandan. Yemiştim. Nasıl içim yanmıştı o parayla? Bak ve de ben şeyi de gördüm ver. Hemen cebimden paraya bakmadan adama verdim. Adamın bana böyle bakışı, gözündeki sevgi falan filan. Ama Ege sen bir cebinden cebinden bir 100 lira bulmuştun değil mi bir dönem? Ha onun artık zaman içinde sağa sola dağılmasın var. Ha evet ya yani bir 100 lira bulmamış mıydın pantolon cebinden? Evet. Öyle bir şeyi hatırlıyorum ben. Bir kere de 750 hala bulmuştum et, ya. Etkisinden çıkamadım. Bir şey bulmuştum pantolon pardon Pantolon cebinde 750 lira mı bulmuştun? Evet. Evet abi. Siz de şey demiş oha oha oha nasıl şey falan. 750 demiştim. lira buldum. o yüzden. Doğru ya yani bir 100... senin seviyenin hiçbir zaman çıkamamış. Ben hiç... bir 200 lira mı ne buldum maksimum bugüne kadar? Hiç yani rahatsız olma şeyden. Onu ona verdim çok para gitti falan. O no, 750 o hiç o geldi hala sana. Yakıyor. Maalesef geldi işimi sana. yakıyor. O zaman sevgili dinleyiciler şu happy bir daha mı Yok o reklamdan, reklamdan sonra. sonra. Pardon hanımefendi e, Welcome, Welcome Welcome Sunduğu Modern Sabahlar devam edecek Mokyama mi? Welcome Welcome Sunduğu Modern Sabahlar devam edecek Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bizim de spor müziğimiz bu sevgili dinleyiciler Mutfaktan stüdyoya koşuyoruz Gençliğimizde buna borçluyuz. Buyurun efendim. <gülüyor> ne kadar güzel. Özlem Hanım demiş ki ee, inşallah bu başları yüksek tutanlar bir gün sizin dükkana da gelirler demiş. Vallahi Valla inşallah da e, yani e, işte o bahşiş konusu çok hakikaten enteresan bir konu. Derin de bir konu. Bazısı var böyle 400-500 lira hesapları oluyor. 1-2 lira çıkarıyorlar. Orada artık şey mi acımasız camı davranmak için yapıyorlar görüyorsunuz içiniz cızlıyor şey oluyor sonuçta bu hizmet için de para ödüyorum ben bak arkadaşımız mesela ne kadar ne kadar bilinçli bilinçli tüketici dediğimiz şey bu zaten yalnız bu sadece ülkemizin meselesi değil biliyorsunuz dünya'nın meselesi ak köpeklerinin de uzunca bir bölümü buna ayrılmış evet valla öyle hemen üstelik filmin Sıkılan olur değil hemen başına koymuşlar. Başına koymuşlardı. Ama bunu fazla uzatmadan. Bütün karakterleri Yo, uzattılar, o bahşişi tanıyordun. Evet uzattılar Fahir. Çok nettir. Hmm. Hakikaten insanın, bahşişin ne olduğunu adamı nasıl ortaya çıkarttığını görüyorsun. Hani yemek veriyorsun. yolculuk bir de neydi, neydi alışverişte mi tanınıyordu insan? Tabii. Yemek yerken yolculukta yansırıcısında tatilde, tatilde, tatilde ya, mi? Tatilde tatilde. Yemek zaten. E tatilde de yemek yiyor, yolculukta da yemek yerim nasıl bir? iç içe geçebilir ama esas bahşişte de tanınır. Esas bahşişte tanınır. Gerçekten öyle. Bir hemen bir uyarıda bulunalım bu arada. Ee, bugüne kadar hep işte et protein vesaire bu tür şeyler protein noktasında böyle konuşmaya başladı bir anda çünkü vesaire falan diye başlayınca konu direkt oraya gitti. Protein gayreti içerisinde olduk. Evet, protein gayreti içerisinde ve noktasında son derece protein diyebilirsin evet. Fahir. Et, yumurta, süt, peynir gibi protein ağırlıklı yiyecekler çok fazla tüketiyorsanız şayet haftada dörtten fazla her gün bir paket sigara iseniz yeridir yani. Yani diyor ki uzmanlar yapman, etme bu kadar Anlamadım et yeme. Uzmanların ne demek istediğini. Uzmanlar diyor ki bu kadar et sen bir de üstüne sigara mı <gülüyor> içtiyor. <Bu gülüyor> uzmanı bu ya. Uzmanı diyor ya yani. bu bu kadar Güzellik protein uzman. yenir mi diyor bu kadar protein yerseniz diyor yani bunu diyor bunu diyor vücuda diyor zararı var diyor bildiğiniz diyor fantuş olursunuz fantuş ne beyefendi diyorlar işte diyor yani zararı vardır proteinin vücuda verdiği zarara biz fantuş diyoruz diyor. Yani işte sigara içseniz yeridir Yani sigara içmeniz de eşdeğer bir şeydir O yüzden hiçbir şey abartmayın diyorum ama Ben bu uzmanları da yıllarca bize yumurta yedirmediler evet. O yumurtalar raflarda durdu durdu Biz onlara attık baktık onlara attık, Alıyorduk çünkü orada buzdolabında Yumurtalık diye bir yer var ya Orayı boş tutsan o zaman şey oluyorsun Fakir oluyorsun fakir şey hissetliyorsun kendine E oraya gidiyorsun alıyorsun Yiyemiyorsun çünkü neden Yasak yasak belli yere kadar yiyebiliyorsun ama uzmanların dediği de bu. Lütfen protein konusuna hasiyet gösterin. Protein hassasiyeti olanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz de sana teşekkür ediyoruz Fahir. Çok hocam. güzel. A'dan Z'ye dosyanı açtın kapattın falan Açtım kaparım Fahir. ben hiç öyle şey bravo. yapmam. Ama size bir şey söyleyeyim. Söyleyecek Söyle. bir şeyiniz var mı protein hakkında? Özür dilerim Oktay Bey buyurun protein konusunda bir. Ege Bey. Protein, protein nereden gelirse kabul ederim. <gülüyor> i̇ster mercimekten gelsin ister antrikottan gelsin. Peynirden gelsin yumurtadan gelsin. Başına Bakınımın kadar proteinden zarar değil. gören hiç ben vitaminden korkuyorum. <gülüyor> o kadar değişik özel, özel değişik korkularınız var, var mı? Adam mesela... güzel toparlamıştı. En sonunda değişik Şunu bir tartışma. Şunu açacaksın. Hangi vitaminden korkarsın? Genel C olarak... C vitamininden korkuyorum. Ben de ıpslatan vitaminden korkarım. Ipslatan vitamin, E vitamini. Yalandan korkmadığım kadar korkarım. D vitamini miydi ıpslatan, E vitamini miydi? B Karma galiba. Ha. Kokteyl. Satumalı vitamin diye geçer. Yani o o galiba ıpslatıyor. Hepsini o... bir araya katınca. Katmak. Ona ayrı ayrı alacaksın demek ki. Nikola yani Nicolas... Sarkozy'nin ee, manşetlere müdahale ettiği... Gazetecileri köpeğe benzettiği, bakanlarını aşağıladı, ortaya çıkmış. Nasıl çıkmış? Ee, gizli kayıtlar. Tapelerden mi? Tapelerden çıkmış. Ee, ve e, baş danışmanı Patrick Busson'u ihanetle suçlamış Sarkozy bu kayıtlar çıktıktan sonra. Hayın diye mi? İhanetle suçlarken sadece hayın diye suçlayabiliyorsun değil mi? İhanetle suçlamanı başka. Mesela? Ne denir o şey? O... Çiyan demiş. Kim? Sarkozy Sarkozy. Çiyan'ın Fransızcasını şey. Çiyan köpek anlamına da gelir. <gülüyor> söyleyecek bulamıyorum. Valla ben de söyleyecek bulamıyorum ya. Vallahi. Bulamıyorum yani. Fransızcası olsa ben orada bir canlandırma yapacaktım. Hemen bir Sarkozy canlandırması yapacaktım. Ee, Fransa bugünlerde bunu konuşuyor. Ee, bundan bir süre önce yine Cumhurbaşkanlığı seviyesinde olan'ın özel hayatı konuşuluyordu. Şimdi e, Sarkozy'nin no. evine dinleme cihazı koymuşlar. Şey Evi bile dinlenmiş. Ay Fransız Şeyinde düşün bunu Fransızca yapılan açık. Dublaj, montaj, <gülüyor> Bütün bu kelimelerin <gülüyor> arkaya Fransızca kesip pastarı. aksanlar. Dublaj. <gülüyor> Fransız halkının zor günleri. Dublaj dememiş. Sarkozy'ye yakın, demiş, demiş. Evet. Sarkozy yakın gazeteciler dublaj, montaj öyle konuşuyorlarmış da. Sarkozy kanunsuz kayıt demiş. Kanunsuz kayıt mı? Hmm. İşte dublaj, montaj o. Montaj Fransızca. Fransız Dil Kurumu'na aç sözlüğe bak. Montaj kanunsuz kayıta <gülüyor> montajcadır. Hemen giriyorum. Fdk.fr <gülüyor> Bakıyorum. <gülüyor> <siz konuşuyorsunuz>. <gülüyor> <gülüyor> mesela First Lady Carla Bruni'nin e, açıklamaları da var. Ne, Eli olduğu oradan ne? belli. E, evinde dinlendiği oradan belli. First Lady'likten sonra da reklam yıldızı olurum diye bir açıklaması var mesela. Açıklama da ev... değil de bu. Sarkozya'ya yaptığı açıklama. Her şeyi dinlediler bir mı dinlemediler diye şey yapıyormuş Carla Bruni'da. Bizim evliliğimizde ne bu ya? Ne bu ya bizim evliliğimizde para Carla'da diye espri yapıyormuş Sarkozy evde misafirlerine. Hocam. Ve İçişleri Bakanı diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok İçişleri Bakanı demiyormuş da ama de demiş olabilir yani bunu dediyse. Demeye getirmiş zaten ne demese de olur artık bu noktadan sonra bir misafirlik misafirleri var kim ya misafir kim okta Allah aşkına misafir kim akşam oturmasına misafir kapı çalıyor ne e geliyordur abi gelmeyecek mi onlara de geliyordur. geliyordur mu kim geliyor kral mı Yani Fransa kralı diye bir şey yok geliyordur canım şey geliyordur ya neydi o oyuncu sen yani yarın bir gün cumhurbaşkanı olsan fayır kim akşam, akşam o oturmasına akşam oturması gelmeyecek mi şimdi Alperler sana Aa. hadi bizi geç a doğru vallahi Alperler şimdi. gelmeyecek mi sana Ge Gel Baran de. gelmeyecek mi gelecek Mustafa abi gelince sen ne diyeceksin Hoş geldin diyeceğim. Ya abi sınavabı... ben krallarla abi. görüşüyorum artık mı Hayır canım e, e, Olacak. E, ben giderim ziyarete ben sıkıldım. Ha gelmesinler diyorsun Hayır yani. canım eve gelsinlerdi yani baş şey tumurbaş. da istemezler ki şimdi normalde iki kişi hadi Atlanta'da üç kişi geçeceksiniz bu sefer koruma şoför bilmem de onlara da kısır vermek lazım çay vermek lazım. Aslında mantıkları da ben hani şey, ben Sen sıkılıyorum çünkü. Cumhurbaşkanı hep sıkılıyorum ben nokta ya ondan şey yapıyorum. Sen abi. çağırırsın ya güzel gelin burada bir şey yapalım. Burada bir, bir ziyafet yaptın. Çağırabilir yaptı. misin onu ya? Çağırırsın tabii niye çağırmıyorsun ya? Ben, ben ama Ege'nin şeyini bak Ege Cumhurbaşkanı olsa var ya o ziyan sofraları Of mesela şeyler geldik. <gülüyor> Valla işte böyle arka arkaya misafir geliyor. Işte Cumhurbaşkanının üçüncü ayında gut oldu. <gülüyor> <gülüyor> yok o da değil ki. İngiltere Başbakan'ın ziyareti sırasında bunu yaptı ki. Bozum, daha dün yaptırdı yemin ediyorum diye. Onun yemeğini ona çünkü bol yaptırırım. Tabii canım bol bol yapılsın. Buna zaten 3. ayında bu obeziteyle mücadelesi başlar. 6. ayda Good. <gülüyor> Her resmi ziyaretten sonra 3 gün Cumhurbaşkanı ortada <gülüyor> yok. Neden? Kalanları yiyor. Vallahi öyle ya. Sarkozy mesela şeyle konuşmasında. Carla Bruni, eşi Carla Bruni ile konuşmasında. E, Julia Roberts ve Sharon Stone'a örnek vererek first aydınlık görevi bittikten sonra e, krem reklamında oynarım belki falan diye konuşmaları var evinde. Bu bacakları mı güzel? Ona ne? Sharon Stone'la bacak. Çünkü bacakları bacak mı güzel abi. mi dedin? Ya Julia Baki, <gülüyor> Julia Roberts diye Julia Roberts bacak geldi arkadaşlar. Hayır onlar oynadılar ya krem reklamında. Onu bilemiyorum. Ama bacaklarını sürdüler mi krem? <gülüyor> <gülüyor> yani o ya o kremi nereye süreceksin? Reklamını hafifçe ellerine sürdüler. <gülüyor> bir kere ben bir şey söyleyeyim. Ben bacak demedim. <gülüyor> Karla Hanım da bacak demedi. Tamam ben dedim bacak O da sen kendi kendine getirdin oraya koruyu. Hayır tamam nereden geldi? Bilinçaltımı şöyle bir deşiyorum. Ha Julia Roberts güzel bacaklı kadın diye geçer. Krem re reklamında oynadıysa kesin bacaklarına sürmüştü. Çünkü Julia Roberts'un... Affedersiniz çok özür Julia Hanım da yanlış anladın mısın? Tabii ki hoş naif. Jüller'e hatırlamayanları hatırlatalım. Pratipoman. Pratipoman'ı oynayan kadın. Ege <gülüyor> ne oldu hiç bizim esprilere gülmüyorsun. Biz seninkileri hep gülüyoruz değil mi? Sen bizimkileri hiç gülmüyorsun ya. <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> ne oldu? Çok mu? Bence çok mu? Ben şeye bakıyorum. <gülüyor> Bilgisayar baktım da o sırada. zaman... Uzun... Sarkozy'nin Lefigaro'ya müdahale etti Le de ortaya çıktı. Alo Figaro. Hadi ya, o da vallahi o da ortaya çıktı ya. ya yani güzel maçta tatsınlar diye birini armış telefon. Alo Figaro. Bundan normal ne olabilir ki? Öyle bir e, olaylar olaylar ya Fransa'da. Ya o zaman yeni saati olaysız geçirme dileğiyle başlatalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar... Radyo Tümrası Sabahlar'dan yeniden bir tez günaydın diyelim sevgili dinleyicilerimize, esprimizi, şakamızı yapmak üzere. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz artık bir sponsorumuz var. Walk Walk'dan Çin yemeklerine doyuracağız sizi önümüzdeki günlerde. Bugün yine şanslı isimler belirleyeceğiz. Vulcan Vulcan ee, nerede var? Arjantin'de var. Efendim, Cepa'da var. Bir de Bahçeli'de var. Herhangi bir şubesine gidip tıka basa yemeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Yani bence tıka basadan ziyade böyle tam kıvam, zevkle tabii kıvamında. Ne böyle? <gülüyor> ne böyle? Ah neydik be diyeceksiniz. Ama ne de böyle. Yediğinden zevk alır. Bazısı oğlum beleş zaten diye bol bol yemekten. Onun da ayrı bir keyif var. İstediğimiz kadar yerim beleş oğlum. Valla o bir dönemdi ya bu pizzacılarda böyle sınırsız pizza diye bir dönem vardı biliyorsun. Doğru. Ee, o dönemde bu yapıldı ülkemizde çok canlar yandı. O, o ben o dönemde şey ruhumu ruhumda öyle bir hissiyat hatırlıyorum yani. Bu adamları bu uygulamadan vazgeçirecek şekilde Hı. yemek gerekiyor. Böyle şey olmaz kafamızı karıştırmasınlar. Herkes yediği kadar şey yaparsın. Yediği kadar. O kadar çok yiyeceğim ki onlar da vazgeçecek benim de kafam bir daha karışmayacak dediğimi hatırlıyorum ben. Aynen abi. Aynen abi. Bugün de Woken Walk Wolf'tan yemek kazanmak için sorduğumuz soru: Espritli tişörtünüz var mı? Esprisi nedir? Teşekkürler. Bu sorumuz gerçekten de ilk başta bu mevsime uygun gözükmeyebilir. Ama önümüz malum yaz. Malum yaz. Dolayısıyla yazı hazırlık. Çünkü esprili tişörtler... Ee, bir bu yaz gelsin de Esprili Esprilerin... tişörtümü giyeyim Zaten şimdi bütün tişörtler esprili Yani esprisiz tişört Bulmak şu anda zor Ama ben hatırlıyorum bu zamanlar bunlar net bir şekilde Esprili tişört diye satılıyordu E tabi canım esprili tişört ne dönemde o bilmiyorum ama 5-6 sene önce bir başladı bir Korkunç furyer. bir dönemde evet Korkunç bir dönem ve aldı başını gitti o piktogramlarla Neler yapıldı neler Ne fantaziler? Günaydın efendim Günaydın merhaba Kimle görüşüyorsun efendim Betül ben. Betül Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Neredesiniz Betül Hanım? Ee, eve gidiyorum, yoldayım. Aa, bu eve saatte mi? eve mi gidilir Nöbetçi miydiniz akşam? Evet, hastanedeydim. Hmm. Hastanedeydiniz efendim, geçmiş olsun. Siz e, ne doktorsunuz Betül Hanım? Doktor değilim, hemşireyim. Hemşiresiniz ama kolay bir gece miydi bari? Hayır zordu. Yeni Doğan yoğun bakımda. Bir Ama türeyim. kurban oluruz size. Yeni Doğan ne kadar zordur ya. vallahi çok... çok zor. 25 haftalık bir kilometremiz vardı. Bütün gece yani 16 saatlik nöbetimde 10 saatimde onun başındaydım Ay Valla bir de el kadardır o 25 haftalık. Aynen el kadar. Peki alıyor musunuz kucağınıza bebeklere? Seviyor musunuz? Ya kucağa alınacak kadar büyük olmadığı için şimdi kucağımıza alsak kolu bacağın bir tarafları çıkabilir. Ama hepsi prematüre değildir canım herhalde değil mi? Yani evet onu... evet prematüre olmayanlar da var tabii ki onları kucağımıza almak zorunda, çünkü onlar da sevgi istiyorlar. Ha şey yani o ne derler sadece sizin sevmenizden değil biraz da öyle bir sıcaklık bir kucak şeyi de galiba gerekiyor değil mi onlara? Tabii evet o da bir tedavinin bir parçası. Peki efendim öpüp koklamaya bir şey diyor mu sizin böyle ne bileyim daha böyle e, usta? olanlarınız daha şey çok öpmeyin çocuğu nazar değer falan gibi şeyler var mı? Yok zaten hiç yapmıyoruz. Ee, sonuçta hani hasta var. Ya yeni evet yeni doğmuş çocuğu da sizde niye tuta kurtu ege öpüyüz? İki tane evlat sahibisin sanki hiç çocuk <gülüyor> sen <öper> <gülüyor> sanki ben bilmiyorsun. Biz, Anne, sanki babaların da hoşuna gidiyor. Ben hatırlıyorum böyle hep hemşireler... Anne babalar deliriyor, anneler deliriyor özellikle çocuğun hiçbir yerini dokun ona böyle şeyde vereceksin özel böyle bir Ama şeyde. hemşire öptüğü zaman o tıbbi bir öpücük olduğundan ona değil. Sakatte de bir çevirip öpse ayrı da Hastane zaten kadın yeni doğurmuş çocuğunu. Feleği şaşmış. O sırada hemşire öptü öpmedi onu anlamaz ama... Oktay ne oldu sen seviniyor. sesin çıkmıyor böyle. Bir çocuk konusu açıldı bir... Ne konuşayım? Evet. Ben eskili var diye aradım ama... Eskili tişörtü. Eskili tişörtü. Doğru ya. Buyurun. Good beer diye bir tişörtüm var. Ne diye tişörtünüz var? Good, Good beer diye. Good <gülüyor> beer diye. <gülüyor> evet. evet. Nasıl bir şey var üstünde? Yani... Ee, Yazımı var sadece bir bira resmi var uçan bir bira <gülüyor> kanatları olan bir bira mı? Evet aynen kanatları olan bir bira. Ne zamanları var. giyiyorsunuz Betül Hanım bunu? Çok ee, özel günleri mi giyiyorsunuz? Aslında hiç giymedim. Hiç giymediniz değil mi? Çok komik diye aldınız ve o bir kenarda duruyor değil mi? Gününü bekliyor. Aynen. Nereden aldınız? bir kenarda duruyor. Yatarken giyerim falan. Yardım bile hatırlamıyorum. Onu hatırlamıyorsunuz. Atlas çarşısından. Evet. Peki Betül Hanım çok teşekkür ediyoruz size. Peki sağ efendim. Hiç merak etmeyin. Esprili tişörtlerin günü gelecek. O zamanı hep birlikte kutlayacağız tişörtlerimizle. Umarım bekliyorum bakalım. Hayır geçmiş olsun size iyi dinlenmeler diyoruz. İstirahatçı Hoş Betül Hanım hoşçakalın. İstirahatçı kalın. Tam evet. da uyuma havası. Şimdi gidip eve uyumak of, kadar. Of. Yağmurlu günde uyumak. Valla var ya Oktay. Akşam ben de beçledim ya. Gideyim mi ben de gideyim mi? <gülüyor> ben Espiril T-shirt. Evet o şey motivasyon var. Vitrinde görüyorsun. Abi çok, çok güzel. Çok esprili. komik. Ben arkadaşlarımı bununla çok güldürürüm diye bir şey. Ama yok yani maalesef. Espiril T-shirt'e gülen oldu mu hiç? Abi çok iyi bunlar bir kendi kisi. Nereden aldınız? Espril deyince illa komik bir şey mi olması gerekiyor ne? ya? ya Espril tişört komik evet. Tabii canım. Yani illa komik. Yok ya komik senin neydi? mesela Batman şeyin logo tişörtün var mı? Espril tişört olur mu ya? Esprilli çok oldu. Hayır olur mu ya? hayır. Sp Superman. Esprilli tişört. Bir normal tişört var. Bir Superman. Espril iki tip tişört var. tekstil dünyasında. Superman. Benim katlarının şey oldu. ya illa böyle bir kelime oyunu olacak bir şey olacak. Tek. Mesela biz oturuyoruz. Şimdi canımız çok sıkkın böyle bir meselimiz var konuşuyoruz konuşuyoruz çözemiyoruz ben içimden diyorum ki içimde esprili tişört var. Şu kaza çıkarayım da herkesin neşesi yerine gelsin. Mesela Bir çıkarıyorum. Good beer, good beer, Allah Allah nasıl ya. gülüyor herkes. Mesela Zeynep Hanım demiş ki esprili Twitter'dan da yazdık dinleyicilerimize duyuralım. Ee, esprili değilse de küstah tişörtüm var demiş. Fotoğrafını çekip de gönderebilirler bu arada yakındaysa, evdeyse. Foto, fotoğrafını da istiyoruz Zeynep Hanım mümkünse ama üzerindeki yazıyı yazmış. Yani, ne yazmış? When I'm good, I'm really good. When I'm bad, I'm, I'm rad. Really... Ne? E ne bileyim, araya girdim, far. evet, evet, fark edilmedi, tam en heyecanlı. Evet, ya yani en heyecanlı yerinde ağzım açıldı. When I am kötüydüm, ben gülüm. Çok teşekkürler. Buyurun ben efendim. Olmadan. Günaydın. Günaydın efendim. Hoş Kimle görüşürüz? İrem Er. Evet, artık ah, evet. Nefes vererek konuşan kaç dinleyicimiz var <gülüyor> İrem? Yani. Hala şey yapıyorlar. Evet, artık su ya. sarkı anlayın lütfen. Ya, <gülüyor> zaten, anladık İrem. A, aşk olsun, günaydın. günaydınlar ben vereyim. Hanım, esprili fanil adınız var mı? <gülüyor> evet. Panilem şey var, arkadaşım hediye etmişti. Ben normalde marka ya da şey o tarz yazan şeylere karşıyım da t Hı -hı. Arkadaşımın hediyesi üzerinde Ayam Müslüm yazıyor. Peki efendim çok teşekkür ederiz. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Bugün konumuz <gülüyor> pek anlaşılmadı galiba. Yani bizim hatamız olabilir. Bizden kaynaklı bizden ama hep, Çünkü bizde farklı şeyler anlamışız. Evet doğru. Verirken. Ama yani. benim de mesela çok eskire tişörtüm var hatırlamazsınız. Yani onu ben günü gelsin diye bekliyorum. Böyle üstüne National Geographic şey vardır ya böyle gergeden mergeden. En arkadaki gergeden böyle ona böyle <gülüyor> kamyon kasasına geçmiş. Yapıyorsun kafanı Fahir yukarı aşağı kafanı sallıyorsun. Ne yaptığını anlayamıyorum. <gülüyor> gergeden tak Galiba o sen o, o, o tişörtün esprisi galiba gerçekten hoşuna gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Toros Bey. Toros Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Siz, siz tişört giyen bir insan mısınız? Ben neredeyse tişört dışında başka bir şey giyinmiyorum. Yani. O zaman bayağı bir Şu anda bir üstünüzde esprili... ne var? O dakika. zaman esprili esprisiz her şey e, her sizinle Toros şey var. Bey. Evet ve de ya, şu anda üstünüzde evet, ne var? Evet. Çok merak ediyoruz ne var? <gülüyor> <gülüyor> bir toplantıya gittiğim için maalesef gömlek giydim. Lanet olsun neyse. Kravat belki... var mı? Kravat? Yok kravat yok o kadar. Ha, o, o kadar da, da uzun boylu değil Toros Bey. Tabii ki buyurun. Hangi ee, tişörtünüzü bize biraz tanımlar mısınız lütfen? Şimdi şöyle, aslında bakarsanız bir milli takım tişörtü bu. Ee, bir ben ders oynuyorum da, evet. bir milli takım e, müsabakası sırasında. Türk sen Caicos isimli ülkenin e, milli takım forması. He. Bu ülkenin bayrağı falan çok ilginçtir, belki denk gelmişsinizdir. Yok hemen bakalım. E, <gülüyor> Ya üstünde bir bilimim deniz hayvanları vardır, böcekler vardır. Deniz hayvanları evet. derken mesela işte deniz atı, köpek balığı, evet evet, evet köpek balığı yok da, mesela bir tane şey var, işte kuşlardan pelikan var. Evet. Ondan sonra bu Türk san kaykosun adını verdiği bir bir tip şey var, deniz canlısı var, başında fes olan. Hı. Ondan sonra İngiltere'nin bayrağı işte bu daha doğrusu Birleşik Krallığın bayrağı var köşesinde. Ne Böyle yapmışlar de, bunlar şey toplu? Bir evet yani çalgı çengi yeri gibi bir şey. Her giydiğinde de insanlar sorarlar bu ne böyle yani şey gibi Çarşamba pazarı gibi bir diye. Çarşamba Ama pazarı yani, olabilir mi o perşembe pazarı dediğiniz şey? evet. Tabii bölgeye gibi. göre Ama, değişiyor e, mesela. Bizim en ürün çarşamba pazarı. <gülüyor> evet evet. Peki. O yani gerçekten benim elimde olan en ilginç tişört. Peki çok, teşekkür çok teşekkürler Toros, Toros Bey. Bey İlginç tişört ol. dediniz. Esprili tişört güzel. Aynı güzellikte. İşte, ona, ee, onu ona, ona da o espri abi. Çıkardığı zaman mesela herkes... Aa, Ay, Toros gene çaktı. O işte bir gülme yani o. Bu arada sözün doğrusu çarşamba perşembe pazarı. Aklınızda olsun. Çarşamba perşembe, perşembe ve cumartesi <gülüyor> semt servisleri olan bir pazardır. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan sabahlar. Radyo Çiz Ses'moner sabahlar. Voken Walk Walk'u sabahlar devam ediyor ve bugün şanslı bir biz. iki kişilik Voken Walk, Walk yemeği armağan ediyoruz. Konumuz esprili tişörtler. Esprili tişörtler bir sıkıntılı anda, kazanınızı çıkardığınızda ortama neşe veren tişörtler şu şekilde. Bakın, ortamda bir gerilim var. Eskiden hatırlarsınız mesela Savaşayın programında bir gerilim olduğunda ha birisi şarkı şarkı En gelelimli anda bir şarkıyı söylerdi ve ortalık bir yumuşardı. Aynı şey işte onu çıkıp tak. Günümüzde ne yapılıyor? Telefondan hemen bir esprili video açılıyor YouTube'tan ama ondan önce esprili tişörtler vardı. Vallahi modern sabahlar, et modern sabahlara gönderdi dinleyicilerimiz. Sağ Ben de yüreğimiz kaldırır mı yoksa kaldırmaz mı? Ben onları Twitter'dan paylaşıyorum. Paylaş Oktay, Paylaşmadığımız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nazım Bey. Nazım Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Var mı esprili tişörtünüz? Esprili tişörtüm var. Tabii kaç yaşındasınız? Bu Tabii ki bu yaşa gelmiş bir erkeğin gardırobunda muhakkak <gülüyor> ki bir esprili tişört olması şart. Toplantılar hoş. oluyor, şeyler oluyor o yüzden. Evet böyle gerilimli evet. toplantılarda. Hemen... 39 yaşındayım hemen tişörtümü giyiyorum. Ne var mesela Nazım Bey hemen öğrenelim. Rakıya yazıyor. Ne, ne yazıyor? yazıyor? Rakıya. Rakının o... Balkanlardaki versiyonu Rakıya. Tamam. Ama Nokia karakterliyle altında da Correcting People Var oh, bak Correcting People Siz bunu İlk kendi paranızla de... mı aldınız Hediye mi geldi size Kendim aldım Ben bununla insanları güldürürüm ki diyerek mi Yok Ankara'da ortamlara gidince Güzel olur diye <gülüyor> Ne zaman almışsınız tam olarak Nazım Bey Valla 4 yıl falan oluyor 3, Peki hiç oluyor. verim aldınız mı yani? yani Aldık bu tişörtü de Hani evet. değildi be. Diyor musunuz yoksa? Ulan aldık bunu da nereden aldık? Şimdi baktığınız yani zaman şöyle. Gülüyor işte. Hala, de, gülüyorlar gibi, ha, hala gülüyorlar mı arkadaşlarınız? Hala gülüyorlar. yine Nazım esprili tişörtünü giymiş. <gülüyor> ha, <gülüyor> falan. Bu akşam buluşacağız. O tişörtü bir... giy de yerine gelsin evet. Öyle diyorlar evet. Öyle bir efsane olmuyor tabi de. Ha, ama Güzel diyorsunuz yani, bir tebessüm. Hemen o arkadaşlarınızdan uzaklaşın. Ve tamam, gerçek, gerçek dostlarınızı <gülüyor> aramaya şimdiden başlayın. Nazım <gülüyor> artık o tişörtü tamam. giyme bence diyen gerçek dostlar bunu Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi, kalın, günler, iyi günler, alın, hoşça Pek kalın. çok dinleyicimizden pek çok fotoğraf geldi. Ee, bir de iddia var Ege. Ee, Ege Bey'in çok esprili bir tişörtü olduğunu ben bizzat biliyorum demiş. Benim Ege, de esprili Ege, Ege Alişan, es Alişan Balkoca demiş. Esprisiz tişörtü yok ki. Yani Mesela ben sana öyle başka söyleyeyim. bir dinleyicimiz kanayan adam Niki O ön tarafında Darth Vader resmi altında sağlam irade. Arka tarafında trooperlar dik dur eğilme trooperlar senin yazıyor. Bak güldünüz değil mi? Vallahi güldük. Hiç fotoğraf söyle. Gü güncel esprili, esprili Güncel esprili güzel bak. Mesela işte bu Rakia Correcting People tam o kadar tabii artık değil. Maalesef. Değil yani bir 5 sene önce de kaldı yani. Abi bir de bu esprili tişörtün galiba şöyle bir işlevi de var. Mesela ben esprili bir adam olduğuma inanıyorum. Bir yere girdiğimde insanlar beni hemen fark etsinler. Mesela nasıl kravatlı bir adam hmm. ciddi bir adam görüntüsü veriyorsa hemen. ben de esprili olduğumu nasıl vurgulayacağım? Esprili tişörtle Ama işte bizde şu var. Hani dönemsel espri yapılır. Tişörtte dönemsel giyilen, giyilen bir şey. Yazın giydin bitti gitti. O sezonu kapattın artık. Gelecek seneye giyin mi onu at. O zaman. Ya e, da yatarken giy Bir de herkesin şey var ki ben bunu yatarken giyerim ki. Esprili kravat konusu açılır. Orada Hiç da, da açı biz susarız. Var, tamam. Oktay de, ben konuşurum. konuşurum. <gülüyor> Orada da ben konuşurum. Bir gün de esinli kravat yapalım ya. Ha, yapalım abi ayıp ediyorsun. Günaydın. Hu hu. Merhaba. Good morning. Merhaba. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Ben Tuğçe. Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Welcome on board hoş derler. Bizde adettendir <gülüyor> yayıncılıkta. Evet. Ee, neredesiniz Tuğçe Hanım? Sanş. Şimdi ofisine geldim. Hoş geldiniz. <gülüyor> ofisinizde ofisinizde sıklıkla espirili tişört giyer misiniz? Herkes galiba espirili tişört giymiş. Kendi kendime gülüyor. Evet ancak. ya sinirleri bozuldu. Gilebiliyorum öyle bir ofisim var. Evet. Sıkıntı yaşamıyorum o konuda. Ne güzelmiş ya. Ne kadar çazlısınız. Sinirleriniz evet. mi bozuktuğun canım yoksa? <gülüyor> Başka bir şey mi gülüyorum diyeceksiniz. Yok Yani soracağım neye gülüyorsunuz diye de. Fahir, welcome on board dedin ya Tuğçe Hanım'a. <gülüyor> Sinirleri Olur orada bozuldu. Belki, belki oradan kırılmıştır yani şeyi. <gülüyor> Tuğçe, Tuğçe Hanım, Hanım, anlatın bize esprilizi, esprilizi dediğim esprile tişörtünüzü lütfen. Ben zaten Twitter'dan göndermiştim size dayanamayıp. Hangisi? Hangisi? Bilmiyorum, ha ama... evet, sporda WT... giymeye bayıldınız. WTF4 demek istiyorum. Açıkça söyleyebilirim tanesi... ya da bilmiyorum ama. Gönderdik, bunu paylaştık. Bize söyleyin de bizle de paylaşın da. O yayında paylaşılacak, paylaşılacak bir şey değil galiba. Söyledi hı. ya Tuç Hanım. Hı. WTF evet. değil mi? TF evet. Hı -hı. Ne <gülüyor> alaka gibi. büyük harflerle yazıyor. Altında da küçük harflerle where you the food yazıyor. Hı hı. Aa sporda giymeye bayıldınız ya çok güzel. Bu mi? siz misiniz bu arada bu fotoğrafta tişörtü giymiş olan? Bu fotoğraf olan? görsel aynı, tişörtten ben de var o şey. E, siz bayağı e, profesyonel çalışmışsınız. Vallahi. Katalogdan bulup gönderdiniz yani tişörtü. <gülüyor> çok çok güzel. Aldığım ]miş. aldığım yerden gönderebildim. O, o, araba kullanıyordum fotoğraf çekmeye fırsatım olmadı. <gülüyor> yok yok ga gayet başarılı hemen gönderdi. <gülüyor> <gülüyor> güle güle güle güle, güle, güle. Güzel, efendim, sadece sporda şöyle. giyiyorsunuz değil ama değil mi başka bir yerde giymiyorsunuz? Ya sporda giymek manalı oluyor sporda gidip o. Aile etlerin arasında yemek nerede ya buluşmak böyle, böyle size böyle şey bakışlar oluyor mu böyle gülen bakışlarla ay bu <gülüyor> evet, <diye. gülüyor> <gülüyor> evet. esmiliği şöküller canlar yakan Tuğçe hanım çok teşekkürler efendim görüşmek teşekkürler, üzere teşekkürler Sinan iyi. bey demiş ki tatilci gibi hissettiğim bir anda alıp asla giymediğim bir rakı balık ayvalık tişörtüm vardı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel bence. Espirili tamam, işte tişört. Şey. Ben de öyle bir tatil şeyiyle şile bezi gömlek almıştım. <gülüyor> ben bunu giyerim ki diyerek. Giy bence çok yakışır sana. ben Ko korsan mıyım, kaptan mıyım. Mesela bir zamanım bu... vintage tişörtüm var demiş. Anadolu var üstünde demiş. O da esprili. Espirili. Espirili. Ondan sonra Ha tabii Nasıl... ki ha ha ha diye güldüren bir esprili değil ama hoş bir şey sana yani güzellikler esprili. veriyor. Evet. Sonuçta giymesen de esprili tişört konusunda konuşabiliyorsun. Günaydın efendim. Ha günaydınlar. Aha. Ha eyvallah. <gülüyor> Kimle görüşürüz? <gülüyor> yok sokakmayın. Sokakayım da. Estağfurullah Yok ya. yok sokakmayın. Kimle biz... görüşürüz? Arcan Sandıkçıoğlu. Arcan, Arcan Bey hoş Bey. geldin. Arcan yok mu? Arcan. Arcan. Evet güzel. Efendim. Güzel. Vallahi biz de biz denemesini falan yapıyoruz. Güzel isim. Harika. Bravo hmm, Arcan Bey. Ya şey söyleyeceğim. Benim eski bir arkadaşım bana hediye etmiş oldu. Bu Dali şampuanlarının bir... E şey var küçük cici var falan da. Evet, sal evet. İyi biliriz. Sa şey Salvador Dali bu ekipte. Salvador Dalin diye üzerine yazan bir tane tişörtüm vardı. Ne yaptınız onu? Hala evde duruyor. Ara ara Giyiyor musunuz? Gibi. Ara ara geliyorum evet. dediğiniz hangi yere hangi gün giyiyorsunuz? Sergilere giderken falan giyerim. Evet, evet. Çok canım. özel Çok. günlerde tabii ki. Fazla testis sendromu atması için. Peki arkadaşınızdan siz mi istediniz o hediye etme kısmı ben biraz merak ettim yani yoksa o mu? şey mi dediniz? için tişört dışarıda gördüğünüzde de. ne güzel ne komik tişört yarıldım vallahi diye anlattınız onun üzerine size özel bir gününüzde hediye mi aldı? Okul zamanında dönen bir yeri muhabbet üzerine tam ortaya çıktı ve abi sen seversin diye abi sen seversin mi? O adamdan uzaklaşın o adamdan uzaklaşın hemen onun telefonunu falan da kaydını silin. Hemen uzaklaşın. Vallahi çok güzel. Herkesin çevresinde bir esprili tişört konusunda Sever. kanaat önderi olan bir arkadaşın olması iyi yani. Arcan Bey'in şansı da o olmuş. Te Teşekkür teşekkürler ederiz Arcan, arcan Bey. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun efendim. Danışın... Ya bu esprili tişörtte şey mi var? Hani Mesela ben birisine bir çok komik video diye bir şey seyrettirirken en çok benim gülmem gerekiyor ya. Hı -hı, tabii. Esprili tişörtü alan kişinin en çok gülen adam Abi sana bu tişört <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Pek komik değil ya çok komik abi ha hadi ha bir dakika ya biz birbirimize hiç esprili tişört aldık mı bakayım almadık, almadık. ya diyoruz ki niye sıkılıyoruz? Niye hiç gülmüyoruz? Vallahi niye ben hiç sabah izleyelim. diye şuraya Doğru. geliyoruz da Niye bir... ben getirdim ya size biri tişört? Aa ben onu giyiyorum. 70'ler 60'ların Playboy Aa, kapak, kapaklarının ben üzerine onu... basılı üstelik onlar şey orijinal. Orijinaldır yani. Orijinal ben giyemiyorum onu evde. Vallahi ben nerede giyeceğimi? Kızlarım var benim. Nerede giyeceğim var. Kim biriniz dışarıya giymişti onu ya? Ben. Ekmek almaya giderken Vallahi ben onu evde dalgınlıkla giyip ondan sonra devam ettim. Eee çok alakasız ortamlara öyle girdim yani. Ben yatarken giyerim diyordum. Çok güzel tişört. Ben yatarken çok çok güzel giyiyorum. Kumaşı iyi. Yatarken giyiyorum da sonra evde onda dolaşıyorum ben. Yatarken giyiyorum ben de. <gülüyor> i̇şte bir tişört esprisini yaşattı bize. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tuğçe İki. Tuğçe iki hoş geldin. Ben Tuğçe Buyurun Tuğçe Gerçekten. Hanım. 8 yıldır sizi görmüyordum. Çok mutlu oldum. Aa ne güzel. 8 yıldır çalışma saatlerim dolayısıyla 100 lira tamam. Ne yapıyordunuz? Geceleri mi çalışıyordunuz? Yani sayılır. Öğlen başlayıp akşam geçiş saatlerine kadar çalışıyorduk. Çok özlemişim Ankara ile ilgili tek özlediğim şey sizdirim değil, ama kimse duymadı. Ya, Nam. Yani tabi, bunu aramızda kalacak. Hiç merak etmeyin Tunç. Evet. Olacak, Eşiniz dostunuz, akrabalarınız bu konudan hiç haberdar olmayacak. Tunç adam soyadınız neydi? Evet. Topçu oldu. Topçu oldu. Topçu Teşekkürler. Var, var mı tuşcandım? Esprit tiş Esprit tişörtünüz var mı? Var. 8 yıllık hasret. Alo. Alo. Mi hasret. Telefondunuz bozuk. <gülüyor> al, vallahi Allah. bitti ya. Esprit tişörtü de alamadık. Haydi. Hasret de sona ermiş sayılmaz bence. Soyadını aldı ki o bize yeter. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sevgili dinleyiciler bunu söylemek istemezdim ama son derece kritik dakikalar içindeyiz. Hem ülke olarak hem de modern sabahlar olarak çünkü programın son dakikaları artık bunlar. Ee, 30 Mart'tan sonra biraz rahatlarız diye düşünüyorum ben ama yani e... <gülüyor> keyifli arkadaşım ya. <gülüyor> saatte 9.55 bir taraftan. Bir taraftan. Bir telefonlansak. 9.55 telefondan, telefonda alalım alabiliyorsak da ama şeyi söyleyelim bugün Twitter'dan bize e... Twitter, Twitter. fotoğraflar gönderen ee, ve gardıroplu boşaltarak bize e, tişört fotoğrafları Vallahi göndererek Valla bir de onları bulmak için iyice bir değişmişler Sabah sabah yayıntı çıkardık Valla yayıntı çıkardık çünkü yatak <gülüyor> yani tişörtün altındaki yatakları da görüyoruz fotoğraflarla <gülüyor> yani koltukları <gülüyor> yatak. Bazı dinleyicilerimiz üzerine giymiş ve ...selfisini çekmiş. Bazı dinleyicilerimiz katalogdan göndermiş. O selfileri bana göndersene oktay ben göremiyorum çünkü. Nasıl göremiyorsun Fahir? Ya gelmedi bana gelmedi o selfili melfili olanlar. Geliyor için. sevgili dinleyiciler geliyor Fahir'e de ben ona sonra anlatırım nasıl göreceğim. <gülüyor> tamam. Ee, çok teşekkür ediyoruz yani. Ee, bize... Çok sağ olun. vallahi tişörte boğulduk ne güzel oldu ya. O zaman hemen talihliyi belirleyelim. Şimdi... Ee... Geçen gün Twitter'dan dinleyicimize verdiğimizde kendisinin Amerika'da olduğu ortaya çıktı. O yüzden yarın sadece Twitter üzerine bir yarışma yapacağız. Tamam. Evet, bugün Twitter'dan ee, değil yarın Twitter'dan Verelim yapacağız. dedik ama şimdi gene yanlış veririz şey yaparız Ankara'da çıkmaz falan olur filan olur. Bunlar bizim canımızın sonradan çok sıkıyor. Çünkü önümüze geliyor bir şekilde ee, ve meslek hayatımızda bir kara leke oluyor. Evet. Ankara'da olmayan adama davetiye verdin diye. Aynen abi. Aynen abi. Aynen. neler neler yaşadığımızı burada anlatmak istemiyoruz ama biz biliriz. Eee... Çok iyi de Şüphesiz ki biz şey dışındakileri yemek verilmesini çok iyi biliriz. O zaman hemen ne yapalım? O zaman gene o zaman Oktay Bey sen ne elektronik ortamda yok artık şey geçtik ya elektronik ortama geçtik ya e-postayla. Boncukları sen aldın mı? Boncukları aldım abi evet. Elektronik post şey elektronik boncukları aldın mı? Aldım evet. Elektronik boncukları elektronik ipe diz sıralamasını yap. İpe mi dizeyim? İpe ha, Burada dizmişler zaten ya sağolsunlar. Tamam. O elektronik olan değil işte o. Ha, bu analog mu? Bu analog. <gülüyor> analog boncuk. Dijitale geçiyorum. Dijitale geç. Tamam. E, e, bir tanesi o ipi kopar. Oradan düşen ilk boncuk bizim talihlimiz. Tamam. Evet. Kaç numara? Hepsi dizi? düştü birden. Abi ortadan değil ki onu yerinden koparacak. Bek tarafından abi, bu abi şey Boğazıma Güzelmiş. kaçtı. Boncuk boğazıma kaçtı. E, delikli boncuk yerde durmaz. <gülüyor> tamam dizdim abi. Koparıyorum şu ucunu mu bu ucunu mu bu ucunu mu koparıyorum. İşaretli ucunu işte ya. He burada bir işaret var hiç görünmüyor ki abi. O zaman oradan... kopardım. Vallahi düştü Kopa... düştü adam yani. gibi kopar Bartma. Şu an masanın altında düşene düşene alacaksın. Ha al. mı? Ha al al. Tamam bir dakika. Kaç? Tamam abi çıktı boncuk çıktı. Kaç. Tuğçe Topçuoğlu. Ama o tişört söylememişti. Evet. E artık boncuk çıktı ama. Boncuk bir kere çıktı mı? Delikli boncuk yerde kalmaz diyerek <gülüyor> tekrar. Yani bu tip hatalar olmasın diye dijital boncuğa geçmiş. Geçmişti. bence saçmayım. Yine verdi ama ne şey yapalım şimdi ismi telaffuz ettik artık vereceğiz Tuğçe ok, Hanım Tuğçe Hanım tebrik ediyoruz sizi. Tuğçe Topçuoğlu 8 yıl sonundaki hasret karnınızı doyurdu. <gülüyor> Üstelik yarışmaya cevap vermeden yani çünkü dış mihir haklar evet, telefonumuzu kesti. Evet, evet, evet, Kesin bizim telefonumuz dinleniyor yani. Radyonun bu telefonu kesin dinleniyor. Ben onunla emin oldum. O zaman şöyle yapalım sevgili dinleyiciler. Bugün bitirelim. Aynen abi. Tadında bırakalım. Yarın sabah haftanın son iş günü sabahını olacağını da vurgulayarak. Vurgulamak suretiyle. E, kimseden korkumuz olmadığını da hatırlatarak haftanın iş gününün, son iş günü sabahında. Olmasına da duracağız. Güzel de bir şarkıyla bitirelim. Genesis Invisible Touch. bir gün olacak.